Bu video biraz felsefi bir video. Aslında yorumlar bölümünde okuduğum bir iki şey için bunu çekmek istedim. Benzer videolar zaten hayat bilgisiyle alakalı çeşitli videolar hazırlıyorum. Bu videonun konusu hayat bir ulaşımdır. Diyeceksiniz ki ne alaka? Hayat bir ulaşımdır aslında yurt dışına aldığım bir eğitimde fikir olarak öğrendim. Hayat nasıl bir ulaşımdır? İlk önce hayata başladığınız zaman zaten belli bir yaşa kadar yani 12-13 yaşlarına kadar Çok bir kişiliğiniz yoktur, e, trendesinizdir. O trenin lokomotifini genelde baba veya anne birlikte çeker. Eğer o lokomotif bir tane ise, anne yolunda baba, baba yolunda anne alıyorsa o zaman o lokomotif tek bir yönde gider. Siz raylardasınızdır, rayların dışına çıkamazsınız. Lokomotif nereye gidiyorsa oraya gidersiniz, hangi hızda gidiyorsa o hızda gidersiniz yakıtı biterse, elektriği biterse yavaşlar, siz de yavaşlarsınız. Ama bazen lokomotif ikiye ayrılır. Bu anne ve babanın farklı kariyer, farklı fikir, farklı hayatlara yönelmesiyle olur ama o konuya girmeyeceğim. Siz ne zaman lokomotiften ve raylardan ayrılırsınız? Yaklaşık 17 ile 22 yaş arasında bir bilinçlenme olur ve siz kendi ulaşımınızı seçersiniz. Bu ulaşım yetiştiğiniz çevreye, maddi şartlara bağlı olarak yine eğer rayda olur minik küçük treninizi hatta şu elle çalışan araç var ya raylarda o olabilir ya da kendi bisikletinizi seçersiniz o bisiklet, o ilk bisiklet, o mavi bisiklet ya da işte pembe bisiklet kaderinizi belirten o küçücük sapmadır yani mermi namluda 1 milim sapınca hedefte 100 metre sapabiliyor ya işte o Bisiklete bindiniz, pedallarınız dönmeye başladı ve kendi gücünüzle çeviriyorsunuz. Yani siz pedal çevirdikçe gidiyor, çevirmedikçe duruyorsunuz. Bu da biraz sizin cesaretinizle, ne kadar ileri hedeflediğinizde... Hani bisiklet sürerken derler ya, ileriye bak. Yani önüne bakarsan süremezsin bisikleti. İleriye bakmanıza bakar. Bunu anne baba da sağlayabilir, siz kendi karakterinizle geliştirebilirsiniz. Bisikletle gittiniz. Bisiklet nasıl? Bedava bir araç değil mi? Yakıt koymanıza gerek yok. Cesaretiniz yetiyor, gücünüz yetiyor. Gücünüz yeterse bisikletle dünyayı gezersiniz. Var böyle insanlar. Ama bir yerden sonra maddi gücünüz oluyor. Kişiliğinizi el veriyor. Ve motosiklet ya da araba almak arasında bir seçim üretiyorsunuz. Motosiklet ve araba arasındaki seçimin bir önemi yok. Bu ruhunuzdur, bu özgürlüğünüzdür. Ama nihayet ulaşım için gelişim için, hedeflerinize varmak için para ödüyorsunuz. Yakıt satın alıp koyuyorsunuz. Halen pedalları çevirme gücünüz olmasına rağmen siz gidip yakıt alıyorsunuz. Paranızı yakıyorsunuz keyfiniz için. Bu hayatınızın konfor dönemi. Hayat ulaşımların konforlu dönemi. Ha şimdi motosiklet alıp arkanıza mı birini alacaksınız? Araba alıp yanınıza mı birini alacaksınız? Yanınıza aldığınız kişiyi Şoför koltuğuna oturup hayatınızın seyrini ona vereceksiniz? Bu bir tık önemli. Yani motosiklet tercih edenler, gerçek hayatta söylemiyorum. Yani Gerçek hayatta belki böyle paralellik vardır ama motosiklet tercih edenler biraz daha yine rotayı ben belirleyeyim, hayatımı ben belirleyeyim, arkamda olanın çok bir önemi yok, sürekli görmesem olur diye düşünebiliriz. Necazi anlamda söylüyorum. Şimdi motosiklet kullananlar dernek olarak üzerime gelmesin kara ambarcılar. ...daha güçlü bir araç seçen, babasının aldığı aracı tercih eden, babasının seçtiği şartları tercih eden... ...annesinin, abisinin birinin şartlarıyla garanti hayatı sevenler vardır. Ama ne olursa olsun yaşınız 30-35 olur ve evlenme döneminiz gelir. İşte evlilik ulaşımın pikidir, tepesidir. Ne demek? Evlilikle birlikte hayatınızdaki ulaşım ya tekrar raya girer... Ya dört şeritli bir otobana geçer. Ama artık hele ki çocuğunuz vesaire de olduktan sonra göreceksiniz belli limitler içerisinde bağlı karar ilerlersiniz. Yani şerit değiştirebilirsiniz. Ama otobandasınız. Yani en yakın çıkış belki boşanmadır. En yakın çıkış belki ölmektir. En yakın çıkış belki yalnızlıktır. Ama hayatınızı birisiyle birleştirecekseniz raya ya da otobana geri döneceğinizi unutmayın. Hımm. Çocuklarınızın sorumluluğu büyüdü, evlenmediniz, bekarsınız, eşiniz çok anlayışlı ya da çok iyi anlaşıyorsunuz, mükemmel bir aşkınız var. Her ne olursa olsun belki de hayatınız bir uçak seyahatine, zepline, kapadakya balonuna gittikçe yavaşlıyoruz dönüşebilir. Bu da mümkün. Çeşitli serbestlikleriniz olur ama unutmayın hayatta her zaman o balon yere iner, o tren bir istasyona uğrar ve o otobanda mutlaka bir mola yeri vardır. İşte o mola yerleri, o duraklar sizin hayatınızı bir kere daha gözden geçireceğiniz yerlerdir. Kararınız ne olursa olsun, yaşamınız ne olursa olsun bir mimarken bir balıkçı olabilirsiniz. Bir ressamken başka bir şehirde yaşayabilirsiniz. Özgürlüğünüz sizin elinizde. O ulaşım süresince boyunca nereye varacağınız, hiçbir yere varıp varmayacağınız sizin elinizde. Ve unutmayın şöyle bitireyim. Her ne olursa olsun vardığınız yerden utanmayın. Keşke demeyin Çünkü en pahalı kelime keşke. Bedeniniz zamanla ödüyorsunuz. Ve her ne olursa olsun yanınıza aldığınız kişi sizde hem fikir olsun o yöne giderken. Sizi doğru anlamış olsun. Her zaman o dönüşü imkanınız var. Doğru. Ama o döndüğünüzde başka insanları yarı yolda bırakmayın. Ve benim size tavsiyem hayatınızdan eminseniz yanınızda olan insan İkinci insan, üçüncü insan, diğer insan, artı bir insan, her kimse, çok iyi sahip çıkın. Çünkü insanlar şey sanıyor, hayatım benim tek bir yönde ve öyle kalacak sanıyor. Hayatınız öyle kalmak zorunda değil. Hayatınız başka şekilde şekillenebilir. Hayat bir ulaşımları işledik, biraz felsefi oldu. Biraz böyle ismini vermeyeceğim, benzer bir kanal var sürekli böyle felsefeden konuşan. Sevenleri var bir şey demeyeceğim, ben de belki severim bir gün. Ama felsefi bir konuşma oldu. Umarım faydası olur. Hani keyif alırsınız. Araya böyle bir teknik olmayan tatlı bir sohbet atmak istedim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.